Auzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde İbrahim aleyhisselam suresinin ikinci ayeti i kerimesini bitirmiş gibiydik. Oradan devam ederiz. Ayetin son bölümü şöyleydi. Es-saydullah ve veylul lil-kafirin min azabin şedîd. Oldukça şiddetli Çetin bir azaptan ötürü kafirlerin vay haline. Kafirlerin özellikleri ne? En belirgin özellikleri insanın bir insanı dikkatle incelemesi halinde ilişkilerinin temelini teşkil eden bir özellikleri vardır. Veya bir tane veya birkaç tane özelliği vardır. Kafiri tetkik ettiğiniz zaman ilişkilerini tavır alışlarını, hal ve hareketlerini, yapıp ettiklerini veya yapmadıklarını tetkik ederseniz görürsünüz ki onun bu ilişkilerinin temelinde ayet-i kerimenin belirttiği estağfurullah al-ladin yestahibun el hayat dunya al onların ilişkilerinin ve davranışlarının temelinde Dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeleri yaptığını görürüz. O kafirler ki dünya hayatını ahiretten daha çok severler. Yine geçen dersimizde biraz başlamıştık. Demiştik ki buradaki yestehibbune niye yuhibbune değil de yestehibbune gibi ayrıca ziyadeli harf getirilerek kullanılmış. Çünkü dünyayı ahirete göre daha çok sevmek kolay bir şey değildir. Kendisini insanın zorlaması lazım. Çünkü mantıki değildir. Mantıki değildir. Ahiret hayatının bir anı dahi, cennetin daha doğrusu özellikle, cennetinki burada kasıt odur, cennet hayatının bir anı dahi bütün dünyadan bedeldir. Bütün dünyaya, bütün dünyanın nimetlerine bedeldir. Hepsinden daha üstündür hatta. Hatta şu hadisi hatırlatmıştık cennet hurilerinden birisinin başındaki başörtüsü dahi dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymet Şimdi dünya bu ahiret bu iken dünyayı sevmek için herhalde insanın bazı şeyleri görmezlikten gelmesi ve kendisini bu işi yapmak için zorlaması lazım. Yani normalde dünya ahirete göre sevilemez. Sevilmemelidir. Sevmek için onu zorlamak lazım. Tıpkı bir hastanın hoşuna gitmeyen bir ilacı içmek zorunda olduğu gibi veya hasta bile değil, mecbur ediliyor. Sağlıklı bir kimseye, af buyurun, son derece pis kokan bir su içmeye zorlamak gibi. Zorlamak bir tarafa, bir de sevmesi isteniyor. Onu sevmeye kalkışması ne kadar zorlanmayı, zorlanmayı gerektiriyor, insanın ne kadar fıtratından uzaklaşmasını gerektiriyorsa... Dünya hayatını ahirete göre sevmek o kadar fıtrattan bir uzaklaşış ve o kadar tabiata aykırı bir haldir. Bunlar kafirler de çünkü ne oluyor? Değerler ters dönüyor. İman yerine küfür gelince, imanın yerini küfür alınca artık hiçbir şey, hiçbir değer, hiçbir kıymet ne olur? yerinde kalmaz. Maruf münker olur. Münker maruf olur. İyilik kötülük olur. Kötülük iyilik olur. Bir Müslüman için mesela infak etmek en basit olmak. İnfak etmek, sadaka vermek bir sevaptır. Bir güzelliktir. Bir iyiliktir. Ama bir kafir için infak etmek nedir? Olmaz diyor. Ben çalıştım kazandım benim oldu. Bırak da çalışsın. Aynen öyle. Bırak da çalışsın. Ben ahmak mıyım diyor. Olmaz. Şey değil. Ve bu konsusta o kadar çok katıdırlar ki bir Avrupalı ya gidin yemek saatinde evine akşam yemeği saatinde. Yemekte faraza üç kişi ler aile tam üç kişilik yemek yapılır. Sana gel demezler. Kusura bakma ya yemeğimiz üç kişiliktir. Sana yemek veremiyoruz. O kadarcık nezaket gösterirler. O kadar. E biz olsa aç kalırız, gideriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu vesileyle aradaki farkı gözetmek için. Birisi geliyor, ya Resulallah açım diyor. Birkaç kişi hatta. Ebu Talha Peygamber bunu kim misafir edebilir diyor. Ebu Talha ben ederim diyor. Alıyor Gidiyor. Hanımına soruyor eve girerken. Ya Resulullah'ın misafirleri var. Yedirecek bir şey var mı? Vallahi diyor. Sadece çocuklara yetecek kadar bir şeylerimiz var. Tamam diyor. Sen çocukları oyala ve yemek istiyorsan Biz de misafirleri oturtacağımız zaman sen kalk kandili veya çırayı diyelim daha iyi yansın diye onunla uğraşıyor gibi yaparken söndür, Karanlıkta kalalım. Ondan sonra gel de sofraya oturalım, biz yemek yiyormuş gibi yapalım, misafirler yesin. Çocuğunu aç bırakıyoruz. Kendisi aç kalıyor, hanımı aç kalıyor. Misafirler yiyecek. Ertesi sabah gidiyor, ey ee, Ebu Talha diyor, Cenabı Allah senin ve hanımının yaptığını çok beğendi diyor. Yaptığını çok beğendi diyor. Ya i̇nsan eriyor gerçekten. Ve Cenabı Allah bu işi gerçekten. Buyurun. İslam insanı bu. Bugünkü materyalist insan bu. Aradaki farka bak. Müthiş bir fark. Ha. E Öbürü niye böyle yaptı, bu niye böyle yapıyor? Çünkü öbürü sevilmesi gerekeni seviyor, tercih edilmesi gerekeni tercih ediyor. Bu da sevilmemesi gerekeni sevmek için kendisini zorluyor, fıtratından uzaklaşıyor zavallı. Değerleri allak bullak olmuş. Onun için, يستحبون الهيات الدنيا الاخرة diyor. Zorluyorlar, olmayacak bir şeyi yapıyorlar diyor. Olmaması gereken bir iştir. Dünyayı ahiretten daha çok sevmek. Onun için fiil ziyadeli gelmiş. Yestehibbune diye. Sini, vesairez ilave edilmiş. Zorlanarak çünkü yapılacak bir şey. Tabiata uygun bir iş değil. Onun için yestehibbune diyor. Bir de buna bağlı olarak daha ne yaparlar? Ve yasuddune an sebilillah. Allah'ın yolundan da alıkoyuyorlar, engellerler. Hoş geldin hanım. Ve yebunaha yuce ve onu eğriltmek isterler. Eğriltmek isterler. Küfrün maliyeti çok büyük. Kişinin kendisine de başkasına da. Kendisi bir defa davayı kaybediyor. ...sevgi ve nefreti... ...yerli yerince oturmuyor... ...ters dönüyor. Oysa... ...hayatımızda en önemli... ...yönlendirici değerlerdir sevgi ve nefret. Mümin küfürden nefret eder. Dünyayı mümkün değil... ...ahirete tercih etmez. Kafirde tam tersinedir. Mümin... İnsanları Allah'ın yoluna davet eder. Çünkü Cenab-ı Allah, wa man ahsenu kaulan mimman daa ila Allah diyor. Allah'ın yoluna davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Kafir Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışır. İşte iki tane birbirine izt iki tane insan. Görünüşte ikisinin de eli var, ayağı var, başı var, gözü var. Fakat İstikametleri zıt. Aldıkları yol, istikamet farklı. Çağırdıkları, davet ettikleri yol, birbirinden ayrı. Böyle yapmalarının cezası vardır. Ula'ike fi dalalim mubi'n. İşte bunlar, gerçekten, hakikatten, doğruluktan, alabildiğine uzak, bir dalalet, bir dalalet, ...bir sapıklık içerisindedirler. E bu kadar kötülük içerisinde bir de doğru yolda olacak... ...halleri elbette olmaz. Halbuki... ...böyle yapmamaları gerekirdi. Bu şekilde olmalarında haklı bir sebepleri yok. Niçin? Çünkü... ...4. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi... ...Estaidu Billah... وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz ne kadar Rasul gönderdikse mutlaka onu kendi kavminin diliyle gönderdik. Onlara her şeyi açık seçik beyan etsin, anlatsın diye. denilebilir ki bu ayet-i hareketle. Efendim demek ki her bir peygamber kendi kavmine gönderilmiş ve kendi diliyle gönderilmiş. Anlaşıldığı kadarıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Araplara peygamber olarak gönderilmiş olmalıdır. Evet eğer başka ayetler olmasaydı bu mantık doğru olacaktı. Böyle olmadığını ortaya koyan Başka ayetler olmasaydı dediğimiz gibi doğru olurdu. Ama Cenab-ı Allah ne diyor? وَمَا اَرْسَلْنَهْكَ اِلَّا illa لَا عَلَمِينَ diyor. Seni biz ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. <gülüyor> Aynı şekilde bütün Resullere iman etmeyi emreden ayet-i kerimeler pek çok. Ve buna benzer daha Resulullah'ın özelinde de de ki ben bütün alemlere ...inzar etmek üzere, alemleri uyarmak üzere gönderilmiş, bütün beşeriyete gönderilmiş bir peygamberim. Allah'ın bir Rasulüyüm gibi birçok ayet-i kerimeler ne oluyor? Bu ayet-i kerimenin özellikle bir peygamberin, önceki peygamberlerin durumu ile daha doğrusu... ...Peygamber ve sellem'in durumunun bu açıdan birçok noktadan da farklı olduğu gibi bu açıdan da farklı olduğunu gösteriyor. Binden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerinden, özelliklerindendir. Ondan önceki peygamberler kendi kavimlerine ait ve özel bir zamanın, özel bir mekanın, özel bir kavmin peygamberindeler. Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarının peygamberi olarak gönderilmesi gibi. Peygamber Aleyhisselam'ın farklı özelliği şu, bütün alemlere. Nitekim bir hadis-i şerifte kendisi söylüyor Aleyhisselam. Benden önceki peygamberler kendi kavmine özel olarak gönderilirken ben bütün beşeriyete peygamber olarak gönderildim diyor. Ve buna benzer daha birçok hadis-i şerif. Bir Yahudi bir Hristiyan benim nübuvvetimi işitir de iman etmezse mutlaka cehenneme gider diyor. Peki Kur'an-ı Kerim o halde niçin Arapçadır? Arapça olmasının birçok hikmetleri var. Bunun hikmetlerinin en önemlisi Kur'an'ın nüzulü zamanında peygamberin evvela Arapça-Arabi Ara, olması ayrı bir şey. Bir de dil açısından Kur'an'ın nüzulü döneminde ve hatta bugün dahi bu Kur'an'ın maksatlarını en iyi ifade edecek olan yegane dil yine budur. Yegane dil bu olması hasebiyle bir ayet kelime gelecek ki birazdan onun üzerinde duracağız bazı yönleriyle göreceksiniz demek ki peygamberin asıl vazifesi burada asıl mesele peygamberlerin risaletlerinin veya vazifelerinin beyan etmek hükümleri ilahi hükümleri açıklamak olduğuna dikkat çekmektir dil ile kavminin dil ile göndermesinin sebebi onlara şeriatı beyan etmesidir ve onun için gönderilmiştir. Bunun neticesinde beyan neticesinde ne olur? Feyadullahu men yasha ve yehdi men yasha. Allah dilediğine dalalet verir, dilediğine de hidayet verir. Burada İslam'a davet edenlerin dikkat etmeleri gereken bir nokta var kardeşler. Önemli bir nokta bence. Nokta şudur. Cenab-ı Allah dalaletten ve hidayetten dikkat ederseniz peygamberlerin beyanından sonra söz ediyor. Önce peygamberler beyan ediyor. Ondan sonra dileyen dalaleti tercih ediyor. Dileyen de hidayeti tercih ediyor. Burada davetçilerimizin veya insanlara İslam'ı anlatmak gibi bir mükellefiyet tetabi olduklarını kabul edenlerin ki hepimizin böyle bir mükellefiyeti var kendi imkanlarımızda dikkat etmeleri gereken nokta şudur. Ve bilhassa insanların imanları hakkında böyle hüküm vermekte aceleci davrananların bu ayet-i kerimeye dikkat etmeleri gerekiyor. Birçok ayet-i kerime ama söz buraya gelmişken bu ayet üzerinde duruyoruz biz. Önce Resul'ün beyanından bahsediliyor. Dedik. Sonra ...kimisinin dalalete erdiğinden... ...kimisinin hidayet bulduğundan... ...söz ediliyor. Demek ki... ...Rasullerin beyanı olmadan... ...insanların... ...dalalet veya hidayette... ...olmaları mevzu bahis... ...olmazdı. Eğer... ...peygamber gelmeseydi... ...biz neye göre bu insan dalalettedir... ...bu insan hidayettedir diye yükü verecektik. Eğer o peygamberler... ...o insanlara beyan etmeseydi... ...açıklamasaydı... ...neyin dalalet neyin hidayet olduğunu... Onlara karşı delil ortaya konulmazdı. Günümüze günümüzle alakası nedir bu sözün? Bu buyruğun günümüzle alakası şudur. Adeta bir peygamber gönderilme arefesindeki dönemlerdeki gibi insanlık dini bilmiyor. Türkiye'de de bu dahildir bu, bu işin içerisinde. Şimdi belki dini öğrenmenin sebepleri, yolları biraz daha belki kolaylaşmış ama yine dini öğrenmenin bakmayın önünde görülmeyen yüz binlerce engel sayılabilir. On binlerce engel var. Hele yaşamanın önünde, ben açık ve net olarak söylüyorum, devletin kendisi engeldir. Mevzuatıyla, yasasıyla, hükümleriyle, yönetimiyle, her şeyiyle bu dinin önünde engeldir. Devlet bunu zaten inkar etmiyor. Devlet bunu inkar etmiyor. Ben layık demokratik bir devletim diyor. Bu budur. Layıklık da ne olduğu bellidir. Demokratik olduğu da belli. Herhalde layık ve demokratik devlet İslam devleti değildir. Öyle bir şey söylemek istemiyorlardı. Aksine gericiliktir falan filan diyenleri dahi vardır. Öyle şey diyorlar maazallah. Geçelim. O halde... Bizim mevzumuza gelelim ayet-i kerimeye. Değerli kardeşlerim biz insanlara bizim insanlara ilk vazifemiz onlara sen mümin oldun kafir oldun. Veya sen kafirsin cahiliye döneminde bir yaşadı mı insan asıl olan kafir olmasıdır demek değildir. Asıl vazifemiz insanlara bu dini mübini beyan etmektir. Görev burada başlıyor. Resullerin de ilk görevi insanları mümin ve kafir diye ayırmak değildir. Evet, ilk görevleri bu değildir. İlk görevleri onlara dini açıklamaktır. Dini öğretmektir. Dini beyan etmektir. Yoksa Resuller ta başlar başlamaz ellerine kılıçları alıp insanlarla savaşmaları gerekir. Resullullah aleyhisselatü vesselam 13 yıl Mekke'de işi gücü ashab-ı ile birlikte dini tebliğ etmenin şartlarını zorlamak ve bunun için kapı aralamak olmazdı. Medine'de hicret ettikten sonra iki yıl cihat emri gelmediği için cihat edilmezdi. Cihat etmeme durumu ortaya çıkmazdı. Esas vazifemizi yerine getirmekten kaçınmak veya kendimize bahane uydurmak için dinde olmayan şeyleri dini kendimize Allah rızası için paravana etmeyelim. Yanlışlıklarımızı dine mal etmeyelim. <gülüyor> Dinin dediği bellidir. Kur'an'ın söylediği açıktır. İnsanları uyarma. insanlara dini öğretmek vazifesini üzerine alma. Ondan sonra bir insanı belki kesmekten bile daha büyük bir vebal olan Dini ona ulaştırmadan önce kafirdir deyip onu dışla. İslam davetinde bu yok. Hikmetinde bu yok. Resuller böyle yapmadı. Buna dikkat etmek lazım. Ondan sonra Allah... Dilediğine ait i kerime, tabi kader açısından da bu bölümünün biraz doğru anlaşılması lazım. Fe yudullullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. El sünnet ve cemaatin itikadına göre Allah'ın dilemediği hiçbir şey Allah'ın mülkünde meydana gelmez. Demek ki kafir olan da Allah'ın dilemesi neticesinde kafir olur. Yani Allah'a rağmen kimse kafir olamaz. Allah bir kimsenin mümin olmasını istemiş de o hayır ben kafir olmak istiyorum. Sen iste, ne istersen iste öyle bir şey yok. Ve hiç kimse de Allah'ın zorlamasıyla da kafir olmuyor. Çünkü Allah zorlasa bir kimseyi küfre ona zulmetmiş olur. Allah kullara zerre kadar dahi zallam burada mübalağa kipidir. Hiçbir şekilde zulmetmez etmez. Eğer burada ilk anda bazılarının anlamak istedikleri gibi diyeyim. Anlamak istedikleri gibi Allah insanları zul zorla küfre götürüyor gibi bir mana çıkartırsa Allah zulmeder. Zalim değil. Peki hidayete erdirdiğini lütfuyla erdiriyor. Ama her ikisinde de hidayet bulanda da dalalet bulanda da ortak payda var. Nedir o ortak payda? Her birisinin iradesini o alanda, o doğrultuda harcaması, ortaya koyması tercihini yapmasıdır. Cenab-ı Allah da, Cenab-ı Allah da onu zorlamak veya mecbur etmek gibi bir durumda olmadığı için, çünkü intihana aykırıdır zorlama. İntihana aykırıdır. Cenab-ı Allah bizi niçin yarattı? İmtihan etmek için yarattı. لِيَبْلُوَكُمْ <gülüyor> اَيُّكُمْ اَحْسَنُوا amel. Hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu Ortaya çıkarmak için, daha iyi amel edeceğini, daha güzel amel edeceğini ortaya çıkarmak için. Bir hoca düşünün, çocukları zorluyor. Bu soruya sen bu şekilde cevap vereceksin. Mesela, o imtihan olmaz ki. Öğrenci isyan eder, böyle bir imtihan mı olur der. Haklıdır da. Benzetmek gibi olmasın. işte. Cenab-ı Allah da bizi imtihan ediyorsa ve bizi eğer bir işe zorluyorsa... Haşa Cenab-ı Allah çok hikmetsiz işler yapıyor demektir. Haşa. Ama Cenab-ı Allah da kadiri mutlaktır. Allah kafir olanın, ayetin manası bu, kafir olanın veya dalaleti tercih edenin, tercih etmesi neticesinde, o da onun iradesini iradesine uygun olarak, onun kafir olmasını veya dalalette düşmesini murad etmiştir. Allah istemediği halde, Dalalete gitmez, küfre gitmez manasınadır. Allah bir kimsenin de irade, mümin olmasını dilemediği halde Allah'a rağmen hiç kimse de mümin olamaz. Allah da böyle bir şey dilemez. Çünkü Cenab-ı Allah insanların hidayet bulmalarını istiyor ki peygamber gönderdi, efendim, e, kitapları indirdi. Dolayısıyla bu ayeti kerime ehli sünnet vel cemaatin dediğim gibi anladığı çerçevede Allah'a rağmen Allah'ın istemediği onun mülkünde meydana gelmez. Allah bir kimsenin kafir olmasını istemese ki istemez öyle bir özel bir isteği bu kafir olmasın bu mümin olmasın değil. Kafir iradesini küfürde kullandığı için Cenab-ı Allah da onun iradesi doğrultusunda eşyayı olayları esbabı ne yaparsa halk eder, meydana getirir. Mesela, de kısa izahı, kısaca bundan ibaret. Ve huve azizül hakim. O güçlüdür, kimse onun istemediği bir şeyi yapamaz demek. <gülüyor> Aziz o demek. Hakim, insanlara bu şekilde bir tercih tanımakta, onlara önce dinin beyan edilmesi, beyan edilmesinden sonra da onların tercihlerini, Kullanmak için serbest bırakmak da hikmeti sonsuz olandır demektir. <gülüyor> Pek çok hikmetleri vardır. Hükmü sağlamdır. Hükümlerin hikmeti sonsuzdur. Kimse onun hükmüne karşı gelemez. Ondan sonra işte Rasullere bir örnek. Musa aleyhisselam. Ve lekad erselne Musa bi ayatina. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle göndermiştik. Mucizelerimizle, belgelerimizle, Tevrat gibi çok hikmet dolu, muhteşem kitabımızla göndermiştik. "En akhrij kavmek min azulumati ila'n nur ve zekkerhum bi ayami'llah." Kavmini karanlıklardan nura çıkart diye. Ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye gönderdik. <gülüyor> İsrail oğullarının karanlıkları neydi? İki büyük karanlıkları vardı İsrail oğullarının. Bir, hidayetten mahrum olma karanlığı. iki kafir ve zalim bir düzenin baskısı altında yaşamak karanlığı. Firavun düzeninin, firavuni bir nizamın baskısı altında yaşama karanlığı. Musa aleyhisselam bu en belirgin ve belki bütün karanlıkların kaynağı olan bu iki karanlıkla bilhassa savaşmak için gönderildi. Kavmini özellikle İsrailoğullarını ve dolayısıyla Kıptilerden, Firavun kavminden de iman edenleri İçinde bulundukları karanlıklardan çıkarması emriyle gönderilmişti. Musa Aleyhisselam bu konuda çok çarpıcı uygulamalar yapmıştır. Bir kısmını Yunus suresinde hatırlayanlarınız inşallah vardır. Gördük. Diyor ki mesela Firavun'a. Ben sana şunun için geldim diyor. En eddu ileyya ibadallah diyor. Allah'ın kullarını bana edave ediniz, bana geri veriniz. Yani siz onları haksız yere gasp etmişsiniz. Onları Allah'a kulluk etme imkanından mahrum etmişsiniz. Onları hak etmedikleri şekilde ve sizin hakkınız olmayan zulümlerle çalıştırmaktasınız. Sömürmektesiniz, esaret altında inletmektesiniz. Eda etmek, hakkı ödemek demektir. Siz haksızlık yapıyorsunuz bu kullara. Bu kulları bana verin. Bunları almak benim hakkımdır. Çünkü ben onlara Allah'ın kulluk yolunu göstereceğim. Firavunlara kulluktan onları kurtarmak için geldim diyor. Onları bana eksiksiz ve tas tamam. Gerçek manada Allah'a kulluk edebilecek hürriyetleriyle bana geri verin. Onları sizden istemeye geldim diyor. Bir ayet-i kerimede de çok manidardır. Firavun diyor ki Musa aleyhisselama söyle diyor Ey Musa evelem nurabbike fina de diyor. Sen küçük çocukken biz sizi aramızda seni aramızda yetiştirmedik mi? Terbiye etmedik mi? Ne diyor Musa aleyhisselam ona biliyor musunuz? biliyorsunuz da hatırlatayım diyor ki Tken Nimetin ha en abbette beni İsrail tarih çapında bir cevap senin bu başıma nimet diye kalktığın var ya beni terbiye ettiğini söylüyorsun ya İsrail okullarını köleleştirmenin bir neticesiydi diyor İsrail okullarını köleleştirmeseydin Doğan erkek çocuklarını öldürme kararını almasaydın. Annem niye benden mahrum kalsın? Niye beni denize atmak tehlikesini göze alsındı? Sen bunu, bunu nimet diye mi başıma kakıyorsun diyor. Bunun neresi nimet diyor. Bizi esir almanın, sömürmenin, her türlü zulmü yapmanın neticesiydi bu diyor. Şimdi de çağdaş yöneticiler böyle diyorlar ha. Bağınası kefereler. Ya işte bakın bir özgürlük nimetinden istifade ediyorsunuz. Bu filanın sayesinde değil mi? Falan. Ulan filan dediğin Allah'ın dinine savaş açtı. Allah'ın dinini reddetti. O ve yanındaki hempalarıyla beraber. Bunun neresi nimet? siz bizi Allah'ın dinini yaşamaktan mahrum ettiniz bizi annelerimizi babalarımızı kardeşlerimizi dedelerimizi büyüklerimizi Kur'an'dan mahrum ettiniz bu resilleri Allah'ın diniyle tanışmanın önünde tanışmaların önünde sepler engeller barikatlar koydunuz İki kişi bir araya gelip Allah'ın dinine ait iki satır okuyor diye hapishanelere tıktınız. Ben 163. maddeyi ölene kadar unutma. Gençler şimdi onu bilmiyorlar. Şekle la ilahe illallah desin birisi 163. maddeye göre cezalandırılması gerekiyordu. Üç yıldan başlıyordu. Altı aydan en isaflı hakim altı ay verirdi. Ya bu o işin en basiti. Şeriat dediğiniz zaman gerici oluyordunuz. Şeriat gericiliktir oluyordu. Bunu neresini ben başıma kakılacak? Sen buna nimet mi diyorsun? Değerler nasıl alt üst oluyor görüyor musunuz? Sen benim en tabii hakkım olan inancımı elimden almışsın. İnancımı yaşama özgürlüğümü katletmişsin. Bunun neresi bir lütuf? İstersen beni, Efendim'e söyleyeyim, her gün bana ağırlığımca altın armağan et. Ne işe yarayacak? Kaldı ki böyle bir şey de yok. Herkes ağaç, sefil, türlü türlü sefaletler, sıkıntılar, alaksızlıklar, zulümler, dırla gidiyor her şey. Velhasıl Firavun düzeni nizamı kafir bir nizamdır ve bütün kafir nizamların karakteristik özelliklerini taşır. Kafir nizamlar da Firavunluk nizamının karakteristik özelliklerini taşır. Arada bir fark yok. Küfür daima küfürdür. İman da her zaman ve her yerde aynı imandır. Hepsinin de neticeleri acı ve tatlı yönleriyle aynıdır. Küfür zakkumdan başka bir şey vermez. Efendimiz Vesselam iman da Tuğba ağacının yemişlerini yedirir insana. Dünyada da de. Mesele budur. İşte Musa Aleyhisselam da bütün rasuller de ve son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak bizler de bizim davetimiz bellidir. Biz insanları karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartmakla memuruz. Bizim vazifemiz budur. Bizim zevkimiz budur, davamız budur, idealimiz budur. Bunun için yaşarız. Hayatımızı bununla anlamlandırırız. Allah'ın dinini yaşamak, o dine sahiplenmenin zevki ancak bu dini başkalarına izah etmekle tamamlanır. Başkalarını bu dine davet etmekle tamamlanır. Bu dini başkalarına götürmek heyecanını taşımayan bir kalpte iman çok cılız yanıyor demektir. Çok cılız aydınlık veriyor demektir. Müminin kalbindeki iman mümini yerinde durdurmaz. Yerinde bırakmaz. O sahip olduğu o muhteşem hakikatin lezzetini başkalarına ne kadar ulaştırırsa o kadar çok alacağının bilincindedir. Ve yeri gelir... Dini başkalarına ulaştırmak için canını dahi Allah'a feda eder. Efendim'e söyleyin malını da bu iş için feda eder. Çünkü bu işin zevki onun için çok büyüktür. Dininin gerçeklerini yaşamak, bu gerçeklerden başkalarını haberdar etmekle, haberdar etmek için mücadele etmekle taçlanır. En yüksek noktasına ulaşır. Cenab-ı Allah bu dini başkalarına, ulaştırmak zevkimden hiçbirimizi mahrum etmesin. Ve böyle bir zevki hikmetle gerçekten yaşayıp hayata geçirmenin yollarını şeysin, göstersin. Ve zekirhum bi ayami ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Yani Allah'ın öyle günleri vardır ki iman ve küfür mücadelesinde Küfrün kesin mağlubiyeti, güzel akıbetin de kesin olarak imana ait olduğu, müminlere ait olduğu ortaya çıktığı günlerdir. Mesela Muh aleyhisselam tufanı bir eyyamullah'tan bir gündür. Allah'ın günlerinden, Allah'ın günleri diye bu ayet-i kerimde kastedilen günlerden bir gündür. O günde ne oldu? Kafirler helak oldu, müminler Allah'ın rahmeti ve korumasıyla kurtuldu. Lut kavminin helak olduğu gün Allah'ın günlerinden bir gündür. Firavun kavminin de helak olduğu gün Firavun'un beşiyle birlikte Allah'ın günlerinden bir gündür. İşte bunlar Eyamullah'tır. Bedir günü Allah'ın Yavmur Furkan diyor Kur'an-ı Kerim. O da Eyamullah'tan bir gündür. Allah'ın günlerinden bir gündür. Yani hak ile batılın nihai olarak hesaplarının ise tasfiye edildiği, hakkın hak olduğunun herkes tarafından açıkça görülebilecek şekilde ortaya çıktığı, batılın da batıl olduğunun çok açık ve seçik bir şekilde anlaşılabildiği günler var böyle, ifadeyendeyse bıçak sırtı tabir edilecek günler, her şeyin böyle bıçak gibi ortadan ayrıldığı ve besbelliği ortaya çıktığı, hakkın ve batılın birbirinden ayrıldığı, Günler var o günler. O günlerde illa sayısal çoğunluğun müminler tarafında olması şart değildir. Mesele o değildir. Mesela az da olsa bir kişi de olsa üç kişi dahi olsa hakkın üstünlüğünün belirgin olarak ortaya çıkması küfrün de helak ile neticeleneceğinin açık bir şekilde belli olması meselesidir. Yoksa Lut aleyhisselam kurtulduğu zaman hanımı dahi kurtulmamıştı kendisi ve kızları kurtulabilmişti. O bir eyyamullah'tır, eyyamullah'tır. Ad ve semut kavminin helak edildikleri günde böyledir. Hud kavminin helak edildiği günde bu durum böyledir. Kısacası böyle. Bu günler işte eyyamullah. Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Yani ey Firavun ve yanındakiler ey Firavun nizamını ayakta tutanlar size bir gün gelecek sizin de sonunuzun, akıbetinizin helak olacağı bir gün olan Yomullah'tan bir gün başınıza gelebileceğini hatırlatıyorum. Ona göre ayaklarınızı denk alın diyor. Ayaklarınızı ona göre denk alın diyor. Niçin? Çünkü inne fi zalika le ayatin li kulli sabarin şakur. Allahu ekber. Muhakkak bunlarda çok sabırlı. Ayetteki vurguya bakın. Sabbar. Çok çok sabreden. Ve çok şükreden. Sabbar ve şekur da ikisi de Arapçada mübalağa kipleridir. Bugün Türkçe'de abartı mı diyorlar ona? He? Abartı sanatı yapılmış lafızlardandır. Mübalağa. Evet, mübalağa. Mübalağa, mübalağa. Bu budur. Çok çok sabreden. Alabildiğine sabreden. Ve alabildiğine çok şükreden Herkes için bunlarda ayetler vardır, ibretler vardır. Niçin? Çünkü eyyamullahı hatırlarsa mümin ne yapar? İmanı uğrunda çektiği çileye daha çok sabretmek ister. Allah'ın günü gelirse zafer benim olacak inanın. Ve halen de muzaffer olan benim. Çünkü hak üzere olduğunuz takdirde Hak tarafında olduğunuz takdirde dünyevi ölçüler içerisinde sizin mağlup görünmenizin dahi hiçbir kıymeti yoktur. Hatta ateşte diri diri dahi yakılabilirsiniz. Hatta Firavun'un sihirbazları gibi iman ettikten sonra hurma ağaçlarının kütüklerine idam olunabilirsiniz. O vakit bile Firavun'un mümin sihirbazları galipti, Firavun mağlubtu. Bu budur. Ammar bin Yasif babası şehit edilince kendisi istemeyerek de olsa elfaz-ı küfrü söyleyince yine galip onlardı. Sümeyye Hatun radıyallahu anh, şehit edildiği zaman o yaşlı ve aciz görünen haliyle bile yine galip kendisiydi. Çünkü güçlü olmasına rağmen kafir efendilerinin dediğini yapmadı. Güçlü olmalarına rağmen kafir efendilerinin önünde yapmadı. İstediklerini yerine getirmedi. Yaşlı Yasin radıyallahu teala o yaşlı haliyle onlara karşı direndi. Güçleri onun önünde iflas etti işte Eyamullah bu gibi kritik hallerde haklılığın muzaffer olduğunu gösteriyor. Ashab-ı Uhdud ateşle doldurulmuş hendeklerde diri diri yakıldı. Kendileri galipti. Çünkü hak üzereydiler. İşte bunlar Eyamullah... O olayları iyi okuyan, iyi gören, iyi anlayanlar için sabır ve şükür kaynağıdır. Sabır ve şükür kaynağıdır. Sabır iman ettiğin dava üzerinde sarsılmadan direnebilmektir. Ve böyle bir dava eri olduğun için ya Rabbi sana hamdolsun ki beni bu davanın eri yaptın. Sana hamdolsun ki bu dava üzerinde bana sebat verdin diyebilmektir. Şükür de budur. O dava üzerinde olduğun için Rabbine karşı kalbin minnetle dolu. Minnetle dolu. Şikayetin yok. Çektiğin sıkıntılardan dolayı şikayet etmiyorsun. Şükür budur. Şükrediyorsun. Firavun'un sihirbazları böyle. Şükür de öyle bir şey ki Davut Aleyhisselam diyor ki cenab allaha Allah Ya Rabbi sana şükredebilmek dahi bir nimet iken. Dikkat buyurun. Sana şükredebilmek dahi bir nimet iken ben sana nasıl hakkıyla şükredebilirim? İşte şimdi şükredebildin ey Davut diyor cenab Allah. Ona şükredebilmek bile başlı başına bir nimet gerçekten. Nimetin farkına varıyorsun evvela... ...bu başlı başına bir nimet. Nimet elinde. O nimet olduğunu fark ediyorsun. Çünkü nice gafiller var ki... ...sahip oldukları bunca nimetleri görmezler... ...ufacık sıkıntılarını, ufacık zorluklarını büyütürler, abartırlar... ...ve Allah bana bir şey vermedi diyecek kadar bedbahtlaşırlar. Ama Allah'ın üzerindeki nimetleri gören bir kimse... Evvela bu nimet, o, onun mevcudiyeti başlı başına bir nimet. Onu görebilmek ayrı bir nimet, ona şükredebilmek ayrı bir nimet, şükrünün nimetin karşılığında olamayacağının farkına varmak apayrı bir nimet. İşte şekur budur. Allah'ın sana verdiği nimeti fark ediyorsun. Bundan dolayı Allah'a kalbin minnetle doluyor. İmkanın varsa o nimetten başkalarını da istifade ettiriyorsun. Başkalarına da o nimeti taşıyorsun, getiriyorsun, armağan ediyorsun, veriyorsun. Kendine saklamıyorsun yani. Bencillik etmiyorsun o nimeti tekeline almıyorsun. Çünkü hiçbir nimet başkalarıyla paylaşılmaktan dolayı azalmaz. Haksini artar. Çünkü Cenab-Allah le inşā kerṭum le azīdannakum diyor. Eğer şükrederseniz yemin ederim ben de size daha fazlasını veriyorum diyorlar. Şükür. Eskiler şöyle demişler, söyleyip bitirelim. Eşşükrü kaydül mevcut ve saydül mefkud diyorlar. Şükür, mevcut olanı bağlamaktır, kaza bağlamaktır. Bulunmayanı da avlamaktır. Sahip olmadığın şeyi de onunla avlıyorsun. Şükrettiğin zaman sahip olduğun nimeti sağlam kazığa bağlıyorsun. Kayıt bukağı, hayvanların ayaklarına vurulan bukağı demek. Onunla bağlıyorsun, bir yere gitmez artık. Sayd'de avlamak. Onu avlıyorsun diyor. Kaydül mevcut ve saydül mefkud. Mevcut olanı bağlıyorsun, olmayanı da avlıyorsun. Şükür öyle büyük bir nimet. Nimeti artırır yani. Bu şekilde nimeti artırır. <gülüyor> Cenab-ı Allah bizleri sabbar ve şekurlardan eylesin. Aha, şey, yani. evet. Kısa bir fasıladan sonra inşallah devam ederiz.